Şimdiki gençlerimiz sabah kalkıyor, ay paslarına koşuyor, böreğe koşuyor. Ya kardeşim, yani böyle böyle ya, diye size beyin kalmadı lan. Sinirlerimiz boşalmış lan. Siz lan. Size beyin diye yok ki. Niye? Ya şu elimizde niye kardeşim şu yumurta varken? Bak, şu nerdanınız yumurta niye? Bu yumurta varken niye pasta koşuyorsunuz kardeşim? Nebi. Ya hep beraber geliniz çalışın çalışın. Elinizi böyle, bilgisayar gibi böyle, böyle bir şey olsun.